Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyosunuz ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Yüca Sönmez. Ömer Madre bu hafta yanımızda yok. Önümüzdeki hafta da muhtemel olmayacak ama bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz tam ekip olarak. Ayrıca desteği için de dinleyicilerimiz ve dostlarımız Talia Özgüven'le, Petra Holzer Özgüven'e çok teşekkür ederiz. Bu hafta bir konuğumuz olacak. Ee, yılın sonlarına doğru güzel haberler almaya başladık. Özellikle doğaya ilişkin. Bu kadar çok hırpalandıktan sonra bu güzel haberler gerçekten moral verici. Onlardan bir tanesi e, ile ilgili konuşacağız bugün. Munzur e, çayı üzerine, e, Munzur ırmağı üzerine yapılması istenen barajların iptal edilmesi. E, bu konuyu e, süreci, hukuki süreci başından sonuna kadar takip eden e, avukat Barış Yıldırım'la konuşacağız. Barış Bey telefon attığımızda günaydın Barış Bey nasılsınız? Günaydın iyi yayınlar. Günaydın merhaba. Çok teşekkür Gerçekten. ederiz. Ee, bu çok güzel bir haberdi yılın sonuna doğru. Evet. Ee, yani son derece kıymetli bir yerden bahsediyoruz. En yüksek noktası 3300 metre olan Munzur Dağları'nın. E, bağrından çıkan suyun hayat verdiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. 20, evet. e, 122 önemli bitki alanından bir tanesi. E, 43 çeşit kendisine özgü bitkisi var. Yeryüzünde sadece orada o yetişen. O sayı arttı 43 sayısı arttı bu arada. Eminim bu 2016 rakamları çünkü çok artmıştır evet. muhtemelen. İşte en son benim de bildiğim e, rakamlara göre 1900'ü yani yaklaşık 2000 çeşit e, evet. bitki kaydedildi. Bunun 227 çeşidi bu da artmıştır muhtemelen sadece evet. Türkiye'yi yendemik. E, ama sadece doğa güzelliğiyle değil burada insan ve doğa birlikleriyle de görüyoruz. E, Muhteşem, muazzam. Ee, insanların doğayla birlikte yaşam biçimi de çok kıymetli. Ee, bütün bu e, hukuki süreci sizden alacağız ama önce şunu e, sizden biraz dinlemek isteriz. Nasıl başladı bu süreç? Çünkü başından beri orada yekpare bir karşı çıkış olduğunu biliyoruz. Munzur'un suyu sadece su değil oradaki yaşayan insanlar için. Aynı zamanda da Tiberik dedikleri bir... Ziyaret suyu aslında kutsal evet. kabul ettikleri bir yapısı da var ve bu evet. yüzden uzun süredir bir mücadele vardı. Ne zaman başladı bu mücadele, nasıl başladı, nasıl gelişti onu biraz sizden alabilir miyiz? Tabii. Şimdi Bakanlar Kurulu Muzur Vadisi'nin 42 bin hektarlık bir bölümünü 1971 yılında dönemin 6831 sayılı orman kanunu hükümlerine göre milli park olarak ayırmış. Yanlış hatırlamıyorsam ee... Türkiye'nin ilk milli parkı değil mi Munzur? Yok ilk Milli değil Parkı mi? değil. Tamam. İlk Milli Parkı Yozgat ilimizde Hı -hı. Çamlık Milli Parkı. Şimdi tabii 1983 yılına gelindiğinde de e, maalesef devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Munzur e, Milli Parkı içerisinde Munzur Suyu ve Mercan e, Suyu e, üzerinde 4 baraj ve 6 tane HES ne öngören bir master e, plan oluşturuyor. Tabii 1985 yılında maalesef e, Mercan suyu üzerinde, Mercan Regülatörü ve Health kaçak şekilde e, inşasına başlanarak 2003 yılında enerji üretimine alınıyor. 2010 yılına gelindiğinde de asıl hukuksal süreci başlattığımız e, dönem, e, Muzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde Muzur suyu üzerinde yapımı planlanan en büyük baraj ki inşa edilseydi ovacık su altında kalacaktı ovacık ilkesi. Olan Konaktepe Barajı ve Konaktepe S1 ile s projesine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK tarafından 28 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 49 yıllığına elektrik üretim lisansı verildi. Biz tabi e, üretim lisansı, inşaat e, izni aynı zamanda tam başlanacakken dava açtık. Danıştay 13. Dairesi 11 Ekim 2010 tarihinde. Tabi bu kararlar çok tarihi olduğu için hep ezberimde 11 Ekim 2010 tarihinde tarihi bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bir şey sorabilir evet. miyim Barış Bey hemen burada araya girip e, evet. bu Konaktepe barajı yapıldığında acaba gözeler de su altında kalacak mıydı? Çünkü çok yakın bir noktadan bahsediyoruz aslında kaynağı. Tabii tabii gözeler su altında kalmayacak da ama şunu ifade edeyim gözelerin de içerisinde bulunduğu Muncur ekosistemin Ve iklim parametreleri bundan zarar göreceği için gözlerlerde de kuvvetle muhtemel debide ciddi bir azalma olacak. Yani. Örnekler var çünkü şöyle de. Devam edeyim. Lütfen. Milli Park sınırları içerisinde dedik ki Danıştay uzun devreli gelişme planı onaylanmadıkça ki bizim gerekçemiz oydu. Plan onaylanmadığı için bu tesis seyzin verilemez. Bir diğer husus Milli Parklar Kanunu 14. maddeye göre Normalde Milli Parklar'ın ekosistem değeri bozulamaz. Fakat bir işsizme getirmiş Milli Parklar Kanunu. 2873 sayılı yasanın 14. maddesi. Deniyor ki kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin zorunluluk var ise tesis ve yapı izni verilebilir. Şimdi bakanlık da e, bu mesele üzerine danıştayın... Bu yasanın tarihi bakan... kaçta hatırlıyor musunuz Barış Bey? Üstün kamu yararının... Onu, e... Onda söyleyeyim. Yine ne zaman oldu yasalarımızı. Oraya geleceğim. Şimdi Danıştay yürütmeyi durdurma kararını bu gerekçelerle verince evet. e, netice itibariyle şirket yani Konaktepe Elektrik Üretim AŞ ve EPDK dosyayı üst kurula, Danıştay İdari Dava Dayıları Kurulu'na taşıdılar. Kurul da yürütmeyi durum, durdurma kararı doğrudur. Aynı zamanda çet süreci de e, işletilmeden lisans verilemez şeklinde tarihi bir gerekçe koydu. O ana kadar bundur baraj projeleri maalesef çetten muaftı. Şimdi bu yürütmeyi durdurma kararı üzerine bakanlık harekete geçti. Dönemin çevre ve orma bakandı. Aralarında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversitelerinde bulunduğu beş ayrı üniversite maalesef raporlar hazırlattı. Üniversite raporları da şu yönde oldu. Milli parçalar içerisinde yapımı planlanan baraj ve hesselerin çevreye zararı olmayacaktır. Türkiye'nin enerji ihtiyacı vardır, dışa bağımlıdır. Bu bakımdan üstün kamu yararı bulunmaktadır baraj ve HES projelerinin inşasında şeklinde görüşler gelince bakanlık da bu görüşlere istinaden 18 Nisan 2011 tarihinde, yani yürütmeyi durdurma kararından çok kısa bir süre sonra üstün kamu yararı kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu bir ilk. Yani baraj ve HES yapımında üstün kamu yararı bulunduğuna dair karar da ilk. Bir milli parkta bunun yapılmasına ilişkin karar da ilk. Hı hı. Ve e, lafsi olarak, kitabı olarak da üstün kamu yararı e, olarak alınmış da ilk karar. Yani e, Cumhuriyet tarihinde hiçbir idare, hiçbir yürütme organı üstün kamu yararı e, kelimelerini içeren... Veya terimini içeren bir karar almış değil onu belirteyim yani kamu bunun, yararı var işte kamu yararı yok. Bunun diğer Barış, anlamı da şu galiba Barış Bey doğanın orada evet. korunması, doğayla birlikte canlı çeşitliliğinin korunması, orada bir kültürün korunması. Bu bir kamu yararı evet. değil. Tabii çok, çok ağzınıza sağlık. Tam net olarak o söylendi. Yani e, enerji üretimi de kamu yararı vardır. Diğer ögeler örneğin çevre, e, örneğin oradaki e, florastik zenginlik, yaban hayatı ekolojisi Oranın topografyası, ziyaretleri ifade ettiğiniz somut olan kültürel miras, somut olmayan ki koruma altında olan e, kültürel miras e, vesaire, e, Hatta e, uluslararası anlamda da dünya kültür mirası listesinde yer alması gereken bu saha e, enerjiye e, feda edilmelidir şeklinde bir tercih yapıldı. Üstün biz kamu yararı adına. Evet. Biz de bu karara karşı dava açtık. E, i̇ptal edilmesi maksadıyla. Tabii... E, Güçlü bir karardı. Biz de güçlü bir dava açtık açık söylemek gerekirse. Tüm gerekçeleri, hukuksal gerekçelerini, uluslararası hukukta, ulusal mevzuatımızdaki gerekçelerini koyarak dava açtık. Bize Ankara... özetleyebilir misiniz yani... o gerekçeleri biraz Barış Bey? Çünkü bu emsal bir karar. O gerekçeleri de merak ediyorum. Yani üzerine oturttuğunuz hukuki mücadelenin gerekçelerini. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti netice itibarıyla pek çok uluslararası sözleşmeye taraf. Hı hı. en başta dünya biyolojik çeşitlilik sözleşmesinden e, başladık dedik ki e, burası dünyanın e, florastik ve faunastik açısından e, en önemli sahalarından bir tanesi bu biyolojik çeşitliliğin korunması lazım. E, size bir örnek vereyim hı hı. dünyanın ilk milli parkı Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ilan edildi e, Yellowstone hı hı. milli parkı şimdi o milli park e, büyüklük olarak Vadisi Milli Parkı'ndan 20 kat daha büyük takriben. Fakat sahip olduğu tür sayısı Muzur Vadisi'nin Milli Parkı'na e, e, nazaran çok az. Hı hı. Yani 20'de bile değil yani. E, bu Milli Parkın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. E, bu, buna vurgu yaptık. Yine e, Türkiye'nin taraf olduğu çok önemli bir sözleşme var. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi. Ben, ben sözleşmesi. Ben sözleşmesi, e, dünya ölçeğinde belki de e, bulunan en sanatsal, en e, kültürel e, cümleleri ihtiva sözleşmelerden bir tanesi. Çünkü sadece e, insanın değil, bütün e, canlıların ekosistemin de yaşam hakkı olduğuna vurgu yapan bir sözleşme. Bu çok e, önemli. Hı hı. Dolayısıyla e, insanın da bir parçası olduğu ekosistemin korunması, insan yaşam hakkının korunmasına da hizmet eder e, e, vurgusu var. Şimdi ben sözleşmesinin ek bir ve ek iki listesinde kesim koruma altında olan flora ve fauna türleri var. O türlerin bulunduğu sahalarda hiçbir talibata izin verilemez hatta hiçbir faaliyet yapılamaz. Onu belirttik. <Gülüyor> işte Muzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde de sözleşmeye göre koruma altında olan e, kesin koruma altında olan flora ve fauna türleri var. E, özellikle Çengel boynuzu Dağ Keçisi efendim Başak hatta Anadolu Partisi'ni dahi bölgede yaşadığına ilişkin işaretler var. Bilirkişi raporları bunu söylüyor. Madem projelerine karşılaştığımız davada da verilen raporlar da bu vurdu yapılıyor. <Gülüyor> Yine Endemik Muzur Alası var. Evet. Türkiye'de iki tane endemik tür var. Alabalık açısından biri Fırtına Alası. Ee, o da biliyorsunuz Fırtına Derezi'de. Evet. Diğeri de Munzur'dadır. Ee, i̇ki endemik e, alabalık e, türü var. Şimdi bu o, barajlar inşa edilmiş olsaydı mesela Munzur Alası yok olacak. Çünkü belli su sıcaklığında, e, belli efendim su temizliğinde ancak yaşayabilen e, endemik demek zaten o. Hı -hı. Belli bir lokalitede Hı -hı. habitat bulan canlı demek yani sadece. Yok olacaktı. Yine gerekçelerimiz neydi? Buradan devam edelim. Milli Parklar Kanunu en büyük gerekçemizdi. Milli Parklar Kanunu şunu der, çevresel etüt yapılmadıkça. Yani etki demiyor. Milli Parklar yönetmeliği, çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinden daha eski. Dolayısıyla orada etüt kavramını kullanmışlar. Biz de burada çevresel analiz yapılmadan kamu yararı kararı alınamayacağını, üstün kamu yararı kararı alınamayacağını belirttik. Bir diğer husus, buranın dünya kültür mirası listesinde bulunması gerektiğini belirttik. Neden? Şimdi dünya kültür e, mirası komitesinin yayınladığı e, belgeye göre bir sahanın e, dünya kültür mirası listesinde yer alabilmesi için belirlenen 10 kriterden birini taşıması lazım. Bunu <Gülüyor> yaptığımız araştırmalara göre birini değil altısını aynı anda karşılayan e, Türkiye'deki ender hatta dünyadaki ender sahalardan bir tanesi. Doğru. Hemen örnekler verelim. Ee, mesela Mısır Piramitleri 3 kriterle, Amazon Ormanı 2 kriterle, Taç Mahal 1 kriterle bu listede yer alıyor. Evet. evet Bizim Kapadokya 4 ya da 6 kriter olması lazım. tamam Evet. Onu. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Sizin de vurgu yaptığınız hususu önemli. Yani aslında bu botanik bilimi açısından ortaya atılan bir kavram vardı 1800'lü yıllarda. Etnobotanik diye. Şimdi burada yöredeki insanların e, geçmişten beri bu e, florayla kurdukları bir kültürel e, bağ var, tıbbi bir bağ var, efendim e, yaşamı idame ettirmeye e, dönük bir bağ var. E, buradaki kültürel faaliyetler belki de sosyal yaşamın bütünü yöre florası üzerine kurulu. Örneğin yörede çok güçlü bir arıcılık var. Diyebilirim ki Türkiye'nin en e, nitelikli balı kesin olarak Tunceli'de. E, bu çok nettir yani. E, çünkü florası çok güçlü, çok fazla sayıda bitki var. E, aksi türlüsü mümkün değil e, bu, Yani bu arıcılık faaliyetidir, Diğer faaliyetlerdir Bunların tümü yöre florasının güçlü olmasından Müteşekkil kaynaklı Önemli hangi... ölçüde tarımsal ve hayvansal Faaliyetler de nehir kenarında Tabii ki nehir suyuna bağlı olarak yürütülüyor tabii. Aslında evet. baraj demek Nehir yatağının sular altında kalması Birçok canlıyla beraber İnsana özgü birçok e, Özelliğinde Fahit. yok olup gitmesi Fahit, Anlamına gelecek hı. bir anlamda. Aynen. Şimdi bir diğer husus, şunu belirteyim, buradaki bitki sayısı üzerinde de çok durduk. Hı hı. Buradaki bitki sayısı mesela Hollanda ülkesinden daha fazla İngiltere'dekine neredeyse işte yer. Yani düşünün bütün Cilalga'daki bitkilerden bahsediyoruz yani. Doğru. Şimdi bu dahi dünya ölçeğinde buranın korunması gerektiğini açıkça gösteriyor. Şimdi Türkiye'de şu an 45 milli park var, kimisi doğal kriterlerle. Kimisi işte Gelibolu Yarımadası tarihi milli parkında olduğu gibi tarihi kriterlerle. Kimisi Nemrut Dağı örneğinde olduğu gibi <gülüyor> kültürel kriterlerle, milli park ilan edilmiş. Fakat doğal kriterlerle açık ve net konuşuyorum. Yani bunu herhangi bir devlet yetkilisi önünde de beyan edebilirim. Elimde belgeler var. Doğal kriterlerle hiçbir milli park, Munzur Vadisi milli Parkı ile yarışamadı. Yani bu çok net ortaya koyarım yani. Evet. Biraz da şimdi... Bu süren hukuki mücadelenin sonuçları üzerine konuşalım Barış Sonuçta Bey. Çok oldu, önemli bir karar çıktı evet, geçtiğimiz evet. günlerde. Ee, bu sadece hukuki mücadelenin değil aslında oradaki insanların da destek verdiği bir mücadelenin sonucu diyebiliriz evet, bütün olarak. Evet. Bize bu kararı biraz ve bu kararın önemini anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, Ankara 3. İdare Mahkemesi e, ifade etmiştik. E, davamızı reddetti öncelikle. Niye reddetti dedik? Üniversitelerin raporları var. Bu barajların çevreye zararı olmayacak şekilde. Bakın bu çok önemli. Siz Türkiye'de o üniversite inçama... hocalarının bilirkişi olarak atandığı dönemde onlara eşlik ettiniz mi? Ee... Şimdi bakın hiç öyle bir şey yok işte sorun orada. Türkiye bunlar bilirkişi olarak e, bu raporu hazırlamadılar. Üniversiteler nasıl hazırlamışlar o raporlar o dahi belli değil. Yani alanla çalışma yapılmış mı, yapılmamış mı? Çünkü kimsenin haberi yok. Yani o e, alan çalışması yapılmış olsaydı burada e, buna vakıf olunurdu. Ee, üniversitelerin hazırladığı raporlar var Nasıl hazırlandıkları belli değil Ve Türkiye'de bunun örneği de yok Yani üniversitelerin bir baraj ve hese ilişkin Toplu halde hazırladıkları bir raporlama süreci de yok ee, Üniversitelerin böyle bir görevi de Olmasa gerek kanuni anlamda hı hı. Yani bunun yolu belli Çevresel etki değerlendirmesi süreci nasıl işletileceği yönetmelikte yazıyor Açıkçası Burada Biz, sadece görüş mü talep edilmiş Yani hiç alan görüş, ziyaret talep. edilmeden Görüş, evet. görüş talep edilmiş Şimdi netice itibariyle Dava reddedildi Ankara Üçüncü İdare Mahkemesi tarafından. Biz e, temiz ettik. Danıştay 10. Dairesi e, gerçekten tarihi bir karar verdi. Niye? E, tarihi Oy çokluğuyla verdiler o tarihte dörde bir. E, denildi ki bu üstün kamu yararı kararının alınabilmesi için e, bir defa bu projelerin toptan etkilerinin tümünün aynı anda analiz edilmesi lazım. Bu Türkiye'de çete yönelik yaklaşımı değiştiren çığır açıcı bir karar olduğu gibi şimdi üstün kamu yararı kar kararı üzerine 6 Temmuz 2012 tarihinde de dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı e, kararı gerekçe yaparak Muzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli gelişme planını onayladı. Şimdi bu gelişme planının önemi ne? Gelişme planına barajlar konularak. Plan Yeni plan kondu ortaya yani. Yapıldı, evet. Şimdi e, bu planlama sürecinin de yapılabilmesi için önce chat yani normalde Türkiye'de önce plan yapılıyor. Hı hı. E, planda öngörülen e, yapılar, tesisler için sonra chat yapılıyordu. Danıştay bu yaklaşımı da değiştirdi. Önce çevresel etkilerini topsan analiz edeceksin. Eğer çevresel zararı yok ise e, bu kararı alıp plana e, koyacaksın şeklinde çok net bir e, karar verdi. Daha sonra tabii hem Orman ve Su İşleri Bakanlığı hem de HES şirketleri e, HES şirketler de müdahil davaya karara itiraz ettiler. Yani e, bütün barajlar için tek Çet proje işletilemez, çetten muhaftır bu projeler diye. Sanıştay istemlerini reddettim. Yani hayalini kurduğumuz bu. bütüncül bir yaklaşımla e, baktılar Tabii. herhalde hikayeye. Bu çok Tabii. ilginç. Yani oradaki 6 projenin ve heps projelerinin totalinin e, alan üzerindeki etkisini istediler. Evet, şimdi Olağanüstü. şu ana kadar e, bizim mesela Peri var, Peri Suyu. E, Bingöl, Elazığ, Tünceli sınırlarını belirleyerek akar. Şimdi bu ıı, büyük oranda Bingöl sınırlarında kalan bu ıı, e, vadi üzerinde dokuz tane HES projesi kuruldu. Altı tanesi baraj tipi düşünün. Hı hı. E, ve bunların her birinin chat raporunu ayrı ayrı hazırladılar. Yani sanki alanda başka proje yokmuş gibi. Yani bir tane projenin etkisi nedir şeklinde analiz yapıldı. Hı hı. Fakat şimdi girin peri suyunu gezin. Peri suyunda neredeyse akan bir e, akarsu yok. Bir barajın e, kuyruk suyu diğerinin gövdesine değiyor. Arada çok az bir boşluk var. E, havza yok olmuş durumda. Havza yok olunca orada mesela dağ keçileri eskiden sudan karşıdan karşıya geçebiliyordu. Şimdi baraj suyuna girdiklerinde boğuluyorlar, telef oluyorlar. Üzeri de dağ keçisi o şekilde telef oldu. Geçen bir video izledik. Vaşak e, gelmiş, santral binasının içerisine girmiş. Düşünün yani. Yani yaban hayatı yabanın hayatı, hayatının içinde. Evet, yaban hayatı ekolojisi bu kadar imha edilmiş. Bir vadi imha edildi yani resmen açıkça. Ekolojik bir kırıma uğratıldı. Şimdi bunun örneği yok. Yani böyle e, HES planlaması olmaz, böyle sürdürülebilir bir çevre olmaz, böyle bir kalkınma stratejisi olmaz. Bunların netice itibariyle bir ömrü var barajlarda. İşte 49 yıllık bir ömürleri e, oluyor genelde barajların. E şimdi sonrasında ne olacak? Oradaki ekosistem tükendiğinde, oradaki ekonomik faaliyetler, arıcılık, hayvancılık tükendiğinde, su kaynakları yok olduğunda bunların telafisi olabilecek mi? Olmayacak mı? Ama enerji üretiminin başka kaynaklardan e, telafi edilebilmesi mümkün. Bu çok açık ve net yani. Bunun için bilim insanı olmaya gerek yok. Ülkemizin örneğin güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Almanya'ya göre daha yüksek bir potansiyelimiz olmasına rağmen Almanya neredeyse enerjisinin büyük bir kısmını güneş enerjisinden üretiyor yani. Doğru. Evet. Yani çöp işte e, Kuzey İskandinav ülkeleri, e, Norveç, İsveç bu ülkeler çöpten e, enerji üretiyorlar. Türkiye Ee, bu potansiyele sahip bir ülke aslında. Bunu da yapabilir. Neden yapmıyor? Yani e, farklı farklı pek çok kaynak gösterebiliriz. Şimdi doğaya uyumlu enerji üretimi mümkün mü? Elbette mümkün. Bunu yapabilen ülkeler var. Örnekleri çok fazla. Fakat şimdi siz e, dünyanın en fazla bitki çeşidine sahip bir milli parkını getirip sular altında bırakmak isterseniz orada bir enerji üretimi Yaklaşımından ziyade e, körkütük bir doğayı yok etmek, bir kültürel mirası yok etme yaklaşımı ortaya konmuş olur. Bayağı doğru... yaşam enerjisini sömürüp onu elektrik evet. enerjisine döndürmek gibi bir şey aslında Matrix. Evet. Yani bir sürü canlının şimdi, bedeninden enerji üretmek. Aynen öyle. Yani burada şimdi gidiyoruz bakıyoruz işte çeşitli her şirketleri su yataklarına su dahi bırakmıyorlar. Yani en az %10'unu bırakmaları gerekiyor. Şimdi orada, Bunun en güzel e, artık, örneği bugünlerde Karadeniz'de yaşanıyor. En yağışlı zamanı olmasına rağmen birçok dere, örneğin geçenlerde tutuyor. gördüm Salhara Deresi kupkuru bir e, ben yatağı. Ben gittim orayı sahip. takip ettim. Burada Tunceli Barış Başkanlığı yaptığım dönemde, Hı -hı. geçen dönemde e, Trabzon, Rize, Artvin yöresini e, gezme imkanım oldu. Yani böyle bir kıym yok. Neredeyse her zaman bir kıym olmazdur. Evet, maalesef. Çok oldu gerçekten de. Barış Bey, bunun bu kararın bir de Türkiye'yi emsal teşkil etme durumu söz konusu. Bize kararın evet. sonuçlarına ilişkin bu kuvvetli bir karar anladığımız kadarıyla ve aslında birçok alana da emsal teşkil edecek. Biraz önceki bahsettiğimiz o küçük dereler etrafında oluşan ekosistem içinde aynı sonuçları doğurabilecek evet. bir karar aslında. Evet. Ee, biraz bu kararın gücünden bahseder misiniz bize? İlk defa kamu yararı e, kavramı ki yasaya girdiğinde bütün sivil toplum örgütleri ayağa kalkmıştı. Kamu yararını... E, kamu yasa yürürlüğüye girmedi. E, yani o biyolojik... E, evet evet. evet yani zaman. bu bu kavram hayatımıza girdiğinden itibaren diyelim o zaman. Bunu fiil olarak doğru. yaptılar. Evet evet de, facto, evet. de facto olarak böyle bir karar alındı fakat yasada bunun yeri yok. Hiçbir kanunda üstün şeklinde bir ifade geçmez. Şimdi burada e, Danıştay e, kamu yararının e, aslında doğrudan tartışmasını yapmamakla birlikte çevreden yana, çevresel etkilerden yana bir analiz yapılmasını çok net olarak ortaya koyduğu için üstün kamu yararının çevresel değerlerin e, analizinde olduğunu çok net olarak da ortaya koydu. Yani söylediği karar çok açık. Bu kararı alabilmen için... Ee, çevresel analiz yapman tüm e, baraj HES projelerinin kümülatif etkisini saptaman lazım. Şimdi bu noktada şunu söyleyeyim ben size. Munzur Vadisi milli parkı Tunceli Ovali Karayolu'nun 3. E, kilometresinden e, başlar. E, 59. kilometresinde e, son bulur. E, şimdi eğer bu baraj ve HES projeleri yapılmış olsaydı bu Munzur suyunun yatağının tümü olaylıkta çok az bir bölüm hariç su altında kalacaktı. Hı hı. Bir bölümde de hiç su akmayacaktı. Yaklaşık 14.7 kilometrelik bölümünde. Çünkü yer altından e, Cevri e, e, tünelden geçirilecekti su. E, Borular aynı şekilde. E, dolayısıyla yani burada bu ona işaret etmesi şu an bildiğimiz kadarıyla Kaşgar Dağları'nda, e, Kaşgar Dağları Milli Parkı'nda, Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı'nda, yine Antalya'da Birden fazla milli parkımız sınırları içerisinde planlanan e, hatta yapılmış baraj her projeleri var. Yani bu karar onlar bakımından da efsane. Tümünün e, aynı anda bir e, çevresel analize tabi tutulması. Örneğin bu barajların tümü yapıldığında dağ keçileri nerede yaşayacak? Başaklar nerede yaşayacak? Urpekikler nerede yaşayacak? Alabalık bu su e, sıcaklığında baraj su sıcaklığını artırır. Yaşayabilecek mi yaşayamayacak. Yani bu... Bu, bu etkenler önemli veya bu, bitki, bu bitkilerin e, habitat alanları yok olacak mı olmayacak mı yok olacak. Çünkü vadinin tümü kanyon tipi su altında kalacak yani bitki su altında yaşamaz. Dolayısıyla bu analizler açısından önemli bu durum yani. Çok doğru. Ee, oldukça sevindici bir, bir karar. Şimdi bütün baraj ve HES projeleri park içindeki milli park içindeki iptal olmuş durumda değil mi baraj? Kesinlikle barış. iptal oldu evet çok bu, net olarak. Bundan sonra gündeme gelmesi söz konusu mu? Şimdi bu az önce ifade ettiğim hususlar yapılmadan olmaz. O da imkansız. Yani bütün ülkü çette Milli parı sınırları içerisinde bu barajların yapılması halinde zaten munuzur şu ortadan kalkacak. Yani akan bir munuzur olmayacak. Az önce ifade ettiğim gibi arka arkaya dört tane baraj projesi söz konusuydu. Dolayısıyla bu imkansız gibi yani. Ee, çok teşekkür ederiz Barış Bey. Hem bu güzel habere vesile olduğunuz hem bize bunu detaylarıyla anlattığınız için bundan sonra da umarım bir arada sizinle chat raporları üzerine konuşuruz, sohbet ederiz Olur. dertleşiriz, o ayrı bir evet. konu olarak kalsın evet. gündeminizde diye biz bir Burada. ek yapabilir miyiz? tabii bizde? tabii lütfen 2013 yılında az önce ifade ettiğim Milli Park'ta işte kaçak inşa edilmiş bir HES projesi vardı 85'te inşaatına başlanmış 2003'te bitirilmiş 2013 yılında biz TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekse Komisyonu'na başvurduk dedik ki bu HES Milli Partiler mevzuatına göre kaçaktır. Dolayısıyla bu HES'in <gülüyor> faaliyetleri durdurulmalı. Fakat yaptığımız tüm başvurulara rağmen durdurulmuyor. <gülüyor> TMM Dilekçe Komisyonu bize bir yanıt gönderdi. Şunu söyledi. Dedi ki üstün kamu yararı karara alınmıştır. Karara karşı dava açılmıştır. Kast edilen dava da bizim açtığımız <gülüyor> dava. Başka bir dava yok zaten. Bu karara karşı dava açılmıştır. Davanın sonucu beklensin denildi. Şimdi dava da sonuçlandı. İptal sonuçlandı. <gülüyor> bu da çok o, daha... Mercan hesinde faaliyetlerin derhal durdurulması lazım bu arada. Şuanda bir kaçak yapı var Milli Park sınırları Tabii içinde. Ki, biz onu çok net söyleyebiliriz yani bu, bu bu da Türkiye'de bir ilk. 85'te kaçak inşa edilen hese, e, sonradan hani e, minare e, ve şeyi meselesi kılıf meselesi Hı -hı. gibi olmuş. E, sonradan plan yapılıyor. E, kılıf ve, da uymadı. E, a, evet yani plana konuluyor işte. E, Daha sonra bu dava neticesi de beklensin denildiğine göre davada kazanıldı yani artık her şey açık ve net. Yani. Evet. Çok teşekkür ederiz Barış Bey programımıza konu, konuk oldunuz, detaylı bilgiler verdiniz, verdiniz. güzel Hı. haberi paylaştınız bizimle. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yayınımız. E, olun Sanırım programımızın sonuna geldik Can. Evet önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, hepinize e, görüşmek üzere diyoruz. İyi günler, hoşçakalın.